var ama her insan da var. Velayə zaru illa bi mukhalatati gayr. <gülüyor> Bu gayr ve şer hisleri, kabiliyetleri ancak ne zaman açığa çıkar? Başkasıyla karışıp görüştüğü zaman açığa çıkar. Fe in khalat al ahyara dhahara minhu İyilere karışıp katışırsa ondan hayırlı ameller zuhur eder. Ve in khalat kötülere karışırsa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 O şer onu cezbedecek yani. Cezbedecek. Şerlilerle karışıp görüşmek de, oturup kalkmak da kalpte şer sevgisini eker. Efendim. Daha mı mühimi? Men hâlete kavmen ve âşerahum ehebbehum darûretel sevâhum kânum Bir kimse bir toplulukla karışır, görüşür, düşer, kalkar ise...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 kiminle beraber olacak sevdiğiyle beraber olacak o zaman Allahu Teala'dan niyazımız bizi dünyada ahirette hayırlı kullarıyla salih ve sadık kullarıyla hemdem eylesin haşır neşir eylesin meclislerine daim eylesin sohbetlerine daim eylesin ve bu sevdiklerimizden dünyada ahirette ayırmasın amin amin Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi selem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 peki 54 far hahala kadar etmiyor mu farz bu ya farzı bilmek de nedir Fardır. vacibi bilmek vaciptir sünneti bilmek sünnet. mütahı bilmek Ha şimdi bu durumda farzı yapmak farz vacibi yapmak vacip Peki bir şeyin farz ise farzı iyiliği emredip kötülükten ne yetmek babında farzı tebliğ etmek nedir farz vacibi tebliğ etmek nedir vacip sünneti tebli etmek nedir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 Değil mi? Şeb ne demek? Farsça'da? Gece demek. Ruz ne demek? He? Gündüz demek. Şimdi siz onları biliyorsunuz da mesela Mevlana'nın vefat gecesinde ne deniyor? Şebi? Arus. O da, onu da telaffuzunuz yanlış yapıyorlardı. Arus Arapçadır. Şeb Farsçadır. Şeb gece. Arus zifaf gecesi, düğün gecesi. O Allah ile vefat ettiği gece Rabbimle buluşacağım diye yani bana matem tutmayın. Efendim düğün gecem olsun, bayram gecem olsun demiş. Mübarek vasiyetinden mütevellit. Ne olmuş? O gece öyle e, şebi arus olarak kutlanıyor mesela. Ruz ne demek? Farsça'da he? Gündüz. Mesela diyorsunuz onu. Diyorsunuz da ne dediğinizi bilmiyorsunuz ki. Ruzu mahşerde diyorsunuz. Onu da ruzu mahşer demiyor. Huzuru mahşer diyor. Onlar hep galattır. O galatları var ya bu milletin ayıklamak Allah spiker olmuş o kadar da maaş alıyor bana ver o maaşı ben doğru konuşurum ya <gülüyor> gidiyor orada konuşuyor diyor ki ordu diyor takayüz <gülüyor> ulan teyakkuz teyakkuz uyanıklı Gecen biri konuşuyor, müreffeh diyecek müferreh yani her tarafları galat bir de var tabi Osmanlıca yani Türkçeyi doğru konuşmak için Osmanlıca iyi bilmek gerekir Osmanlıca'dan neden mürekkeptir? Arapçadan Farsçadan ve Türkçeden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 deyip bu kadar fazilet şeref, makam, mevki, mertebe cennette meleklerin hocalığı gibi bir şeyden mertebeden azledildi. Allah muhafaza eylesin. Amin. Hep nefis. Ben hayırlıyım, ben iyiyim, ben üstünüm. Bu damar bu damar. İblis ene hayrun bedest ve in maraz der <gülüyor> nefsi her mahluk hast. Mevlana Mestevi de. İblisin hastalığı diyor. Ben daha hayırlıyım marazıydı.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 Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yolda birisi rastladı. Dedi ki nereye? hacca? Dedi ki Niye dedi sen beni haçtan engelliyorsun? Dedi gittiğin yol Türkistan'a çıkar dedi. He. Lentebluğel ke'betel al ya'e ya bedevi innet tarika lezî temsi'ilel huteni. E Ey bedevi! Sen bu vaziyette Kabe'ye ulaşamazsın. Çünkü yolunda değilsin. Senin yolun huten. Türkistan'da bir yer hutene çıkar. Dolayısıyla bunun farsçası da var.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 Demek ki mesele ne? Tarikata da gireceğim diye girdim diye de benlik gider mi? Gitmez. Çünkü zaten en baştan bir havayla giriyor. Girdikten sonra o tarikata girmeyene hava diyor. Sen zikir çekiyor musun bak? Adam diye ya ağlamaz. Ben de günde beş bin Allah diyorum. Sen ne bozuk adamsın? Sen ne cihal gafil adamsın? Hiç Allah demiyorsun. Dedi mi bittin sen? Sen tarikata girip de eli bin çekeceğine?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 Meslek sahiye yönelik Medine'ye Medine'de geldi öyle devam etti. Bir zaman, birkaç ay Medine'de öyle devam etti. Sonra efendimiz ne istiyordu? İstiyordu Kabe'ye döndürülsem ama Mevlana buyurursa tabii ki. Ara sırada da köye böyle bakardı. Yani Cebrail aleyhisselam geliyor mu? O huzusta Mevla da buyuruyor. Kadıneva, teqlub edecek. Fissema, senin yüzünün Gökte dolaşıp durduğunu da görmüyor değiliz. Felenüelliyen ne kıbleten seni memnun olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Fevelli vecike şatral mescidil haram. Hadi yüzünü şimdi artık döndür mescid-i harama doğru kıblen mescid-i haram olsun. Şu levhayı gösteriyorduksa buradaki mesela şeyde Efendimiz Medine'ye ilk geldiğindeki bu surette bunda nereye yönelik kıble?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 kimlerin geçim kaynağıydı o zaman? müşriklerin Kabe'ye gelenlerden yiyip içiyorlar onun için Kabe putları da doldurmuşlar fal bakıyorlar milleti soyuyorlar yani şimdi Efendimiz Mescid-i dönünce müşrikler ne dedi? dedi ki a, -a hem İbrahim'in dinindenim diyor hem de bu kıble İbrahim'in İbrahim'in kıblesini bıraktı gitti dediler şimdi Yahudiler ne diyor? O zaman Yahudiler diyor ki e, madem diyorlar İbrahim'in dinindenim diyor o zaman İbrahim Mescid-i Aksa'da kim yaptı? İbrahim Aleyhisselam Mescid-i da bulundu. Hep bütün peygamberlerin kıbleci. E bu niye buraya dönmüyor? Bizim kitapta böyle yazıyor diyorlar. Kimseye kendini beğendiremesin yani. Şimdi ne zaman ki Mescid-i çevrildi Kâbe'ye Mescid-i Arama dön buyuruldu. Bu sefer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 Bizim putlara hürmete başlar Onlar öyle sevinmeye başladı. Yahudiler çok uyuz oldular. Bu ne ya dediler? Bizim şimdi ama diyordunuz ki bizim dinimize uymuyor kıblemize uyuyor. Hadi şimdi uymuyor. Döndümek ki. Ne diyecektin? E niye bıraktı bizim kıble? Onlar diyor. Münafıklar da bulanık suda balık avlamak derdindeler. Ortalık karıştı mı münafıklar devreye çıkar. Münafıklar da ne diyor?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 İman münafıklığı yani inanmıyor bu yani İnandım diye gösteriyor Münafıklar da bu havada ortalık karışınca Yahudi bir şey diyor bir şey diyor Münafıklar da ne dediler bunlar kim Camide cemaat böyle kılıyorlardı Mescid Eksa tam tersine Dön de böyle şimdi <gülüyor> Bu sefer münafıklar Ne oluyor bu ya Böyle de din olur mu kardeşim ya Bir gün oraya dön bir gün buraya dön Biz de nereye döneceğimizi şaşırdık falan. Tam münafık tafı ne denilirse yapacaksın. Kafadan iş yapmayacaksın. Ha mümin yok mu? Oho mümin bolsa ha be bol, bol elhamdülillah. Kıbleteyn mescidi var Medine'de. Hacca ömreye gidenlerin ziyaretgahları arasında. Gittiniz mi? Çoğunuz gitmişsinizdir maşallah. Ömre haç bollaştı zaten. Kuyruk. Kıbleteyn ne demek? İki kıbleli. Niye iki kıbleli? Çünkü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 ama adam ne bilsin kıble mescid evsa durdu bu da geldi ne dedi havelû ucuhekûm ilel kâbe ilel Hanım yüzünüzü kâbe'ye döndürün kıble değişti biz olsak şimdi birisi şöyle kapıdan bağırsa biz de bu taraftayız böyle dönmüşük. kimi zaten hadi lan der namazın içinde kimi de kardeşim şimdi ben bildiğime göre bir bitireyim sonra bu meseleyi bir inceleyelim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 Biz bu kadar önemli bir meselede <gülüyor> adama pusulayla evinin mihrabının yanlışlığını ispat ediyorsun yine alışmış dönmüyor yani. <gülüyor> Şimdi bazı evlere gidiyorum. Sizin de pusulanız olsun. Kaliteli bir pusula alın. İstikbal-i kıble namazın şartlarından birisine kıbleye yönelmek. Şimdi o eve taşınmış bak bak taşınmış eski adama sormuş. Eski mal sahibine veya geçen kiracıya kıble nasıl?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 Hoca da dese dinlemez ondan sonra ettayadiyü <gülüyor> fefatani yenufatai tahiyyat tafa okur. E, seferi mesafede yine ne kılar 4 kılar Ya 2 rekat kılacaksın bizim oğlan biliyor Ahmedan. benim diyor ki ye düştü namazım diyor küçük çocuk ya seferiyim diyor ama bazı evde de diyor öyle seferiyim işe gelmediği zaman Neyse şimdi Yahu diyorsun bu ikiye indi namaz diyorsun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 gitti, e şimdi sahabedeki duruma bak, bizdeki duruma bak ha, hocaya inanmıyor da hocam niye ben böyle alıştım ben diyor on senedir böyle kıldım şimdi yanlış mı kıldım şimdi Yanlış e yanlış kıldım bak, sana böyle çıktık ble. ne yapacağız tabi o da fetva meselesi şöyle şu açılar kurtarır yani iade etmek gerekmez ama hepten ha böyleyse tabi ki bu bir tarafına değmez yani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 Böyle tesettür mü olur ya? Böyle teşekkür mü olur ya? Ondan sonra mesela bizim iddialı bir çıkışımız var. Nerede? Üstadımız Muhammed Efendi Hazretleri'nin mealinde Muhammed Osmanlı Hazretleri'nin Kur'an-ı Mecid ve Tefsirli Meali bu mübarek mealde mesela çok önemli bir konu işlemişiz. Efendi Hazretleri bunu bizzat bulundu böyle. Bu konuyu çok dikkatle dinledi. Çünkü bu mesele ne diyor orada? وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمْ مُرِهِنَّ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 Öyle şarşaf da olmaz. Mesela siirt çarşafı vardır. O siirtlilerin çarşafı dize yakındır. O da olmaz. Yani adı çarşaf da olsa dize yakın oldu mu aşağısı bacağın gözükürse o da olmaz. Biz burada illa de tutturmuş şu olacak da nasıl olursa olacak demiyoruz ki. Bizim dediğimiz şartlar var. Mealde bunlar açıklanmış. Ahzab suresi ayrı açıklanmış. Nur suresinde ayrı açıklanmış. Bütün bunlar alfabetik firistesi var. Firisteden de bulursunuz. Ha. Şimdi tesettür, kadının bütün bedeni avret, ancak neresi müstesna? Yüzü ve elleri diyorsun. Şimdi erkeğin avretleri neresi dedik? Göbek diskabı arası. Bu bölgeyi dar giysen, bu bölgeyi erkek erkek böyle dar şort giyse ve o bölgenin hatları belli olsa, ne olur? Haram olur. Çünkü onu olmuş olur kasiat nade, giymiş çıplaklara dahil olur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 Efendim şekli belli olacak şekilde dar giyse haramsa, kadının da bütün bedeni avrese o dar mantoları giydiği zamanda kolunun şekli belli olursa. He? Vücudunun şekli belli olursa zorlan içine giriyor. Düğmeleri zor kapatıyor. E düğmeleri zor kapattığın bir şey tesettür olur mu? Şeklin belli. He? Onun için 54 maddenin ikincisi neymiş? Elbise giyinmek. Ama bu nasıl elbise giymek?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 Namaz yani. Namazın bir rüknü, en büyük rüknü nedir? Secdedir. Onun için bazıları secde yapamıyor, secde yapamayacak kadar hasta olunca ne yapıyor? Sandalyede. Oturuyor işte ayakta duruyor, sonra rüka eğiliyor. Secde yapacağı zamanda ne yapıyor? Secde yapamayacağı için sandalyeye oturuyor, başını Öyle eğiyor. Doğru mu bu? He? Yanlış diyor hocalar. Niye? Namazdan maksat secdedir. Secde yapamayandan diğer rükünler düşmüştür. Dolayısıyla imayla zaten kılacak oturarak diyor. Yani böyle ayakta duruyor. Rükü de yapabiliyor. Ondan sonra oturuyor. Bu mesele yok yani. Bu da yanlış bir uygulama. Camilerde bol miktarda sandalyeler görüyoruz. Kenarlarda böyle var. Secde yapamayandan düşüyor kıyam ruku. Çünkü namazın maksadı ne? secde secde yapamıyorsan imaya düştün fıkıh böyle söylüyor şimdi Allah ne Kulli mescidin mescid mastar mimidir mastar mimi yani anlayan bilir onu mastar mimi demek secde mescit kelimeler mastardır bu namaz kılınan yer değil bir var mescit ne demek secde yapılan yer o secde yapılan yer olursa ismi mekan olur Arapçada ismi mekan ne demek işte o işin yapıldığı yerin adı yani cami bu o değil. Bu indi külli ne demek her secde zamanı. İnde zaman. Mescit secde mastar çünkü. Secde zamanı diyorsun. Secde zamanı ne demek? Allah Teala namaz diyecek yere ne buyuruyor? Secden için namaz eşittir secde. Çünkü namazın en büyük rüknü ne? secde. Secde yapacağınız zaman süsünüzü takının diyor. Süsünüzü ne demek? Elbisenizi demek. Şimdi bu ayetin bu manada olduğunu direkt Kur'an'a bakmakla, meal manasıyla, lukat manasıyla anlayabilir misin? Anlayamaz. O zaman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine bakacaksın. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta hadis-i şerif buyuruyor. Bu İbni Abbas ve sahabeden bu hususta tefsirler, rivadeler geliyor ki bu ayet ne hakkındadır? Namazdaki setri avret hakkındadır.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 Efendim kılmak zorunda kaldıkları zamanlar olduğu siyer kitaplarında geçiyor sahabe hakkında mesela. Dolayısıyla kişinin avret yerini örten elbisesine burada zinet buyuruluyor. Ancak avret yerini örtecek kadar e, giymek namaz için nedir? Farzdır. Bunsuz namaz olmaz. Ancak kadınlar da e, dikkat etmeleri lazım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 Bir kadının namaz kılarken kulağının dörtte biri açılsa namazı bozulur. Ama tabii bu uzuvlar farklıdır. Bunlar uzun uzuvlardır. Şu kadar açılmakla belki bozulmaz ama bu da şuraya kadar geldi mi Zaten şuradan hesap ettin mi dörtte biri tekabül ederse yine gider yani. Dikkat edecek. Erkekte Erkekte de mesela donla kılayım derseler Bazı öyle gidiyorlar denizemenize Efendim şortları haşama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 Avret yeri örtülünce farz yerine gelir ama işte diyorum dize dayanan bir hacama ayakta dururken avretini örtmüş olabilir ama namazda eğilirken ona ne yapar hafif yukarı çeker yukarı çektiğimi de avret bölgesinden açılmış oluyor. İşte o tabi dörtte bir miktarı genel avret bölgesinin açılırsa namaz erkekte de bozulur. Erkekte de en mühim mesele nedir? Dar pantolonlardır. Dar pantolonlarda çok büyük sıkıntı vardır. Çünkü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 Hislerine, duygularına bile zararı var. Erkek bol giyecek. Rahat hareket edecek. Allah öyle hep onu emrediyor. İslam hep senin karına. Sen bu gavur modalarına uyarsan zararına. Ya. Şimdi dar giymemek lazım dedik. Şekil belli etmemek lazım dedik. Efendim babamız da, Hacı Ali Hader, Efendi adleri böyle bu hususlarda çok dururdu yani. Hatta adamın birini böyle hususi ne yaptı? biraz da sertti, sertti derken her türlü sertti yani, hareketlerini de gösterirdi o sertliğini adam baktı ki dar giymiş dedi ki, kalk bakayım dedi. Yani, Çevirdi adam da utanıyor, utanıyor dedi, secdeye yat bakayım <gülüyor> yatırdı onu secdeye, Ali Aydar Efendi Hazretleri secdeye yatırdı ona, tamam dedi Sadece ayağını kurdun dedi yani üçlü dedi yani, üç saç tamam dedi yani ne demek istedi ona yani Ya.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 Birisi kumaş verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem har kınmetinden. Sonra adam dikti dik geldi sahabeden. Ne buyurdu ona? İnna adim min libasil küffar. Fe la Bu giydiğin kafir elbisesidir. Giyme bunu. Ne yapayım o dedi? Yak onu dedi. Dedi ya Resulullah bunu siz bana vermiştiniz. Dedi ben kumaşını vermiştim. Sen gavur şekline soktun dedi. Burada şeklin önemi çıkıyor. E la terkelu ilallezine zalemu ayetinin tefsirinde sakın zalimlere azıcık da meyletmeyin tefsirde Kazi Beyzavi gibi bütün tefsirler büyük tefsir müfessirlerde bizi biziyip onlar onların kılığına girmek onların şekline bürünmek de diyor zalimlere meyletmeye girer. E şimdi yani Yahudiye uyuz oluyoruz. Yahudiye kızıyoruz. Allah lanet eylesin. Allah belalarını takdir eylesin.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 O da dedi ki ben belki Agob'um dedi ya. Yani akobolu olursa altın yüzü karam oluyor mu? Öyle ya. öyle ya adam Müslüman mısın değil misin? Adın ne ya? İslam'da evvela ne var? Tanışma faslı var. Oturduk emri bil marif yapacağız. Eee adam Allah'a inanmıyor. Sen abdestin sünnetlerinden başlarlar adam güler ya. Evvela kimsiniz, nesiniz, adınız ne, Müslüman mısınız? Öyle mi? İslam nişanları bu bakımda nedir?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 budur. İlla şalvar cübbe giymek şartı yok mesela. E ben şimdi ki entari giyiyorum şimdi. Entari de nedir? Sünnettir. Efendimiz Aleyhisselam şalvar da giymiş midir içine? Giymiştir. Sordular ya Resulallah sen sirvaldir Arapçası. Sen sirval giyer misin? Ne buyurdu? Ha ve seferan. Leylen ve nehara. Gece gündüz yolda evde hep giyerim buyurdu. Mesela bu Bayram Ali Hoca bulmuştu bunu da. Efendi Hazretleri demişti ona bunun bir kaynağını bulma.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 Anladınız? İnşallah anladınız. <gülüyor> Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İamel saliha ve kül tayyiba belbes leyina <Sessizlik> Salih amel işle temiz helal rızık ye ve temiz elbise giy bu da Resulullah'ın emridir sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten güzel amel et etmek için ne yemek lazım? Helal yemek lazım. Haram yiyen güzel amel işleyemez. Allah Teala öyle emretti. Ya ülledin minat layibat, ya yor ey peygamberler, kulu minat layibat, Helal şeylerden, rızıklardan giyin. Ve meluh salih ha, salihamel, helal yerseniz salihamel işlersiniz. Temiz elbise giyin, evet. Yani temiz olsun, kirli olmasın. Ee, kirlilik de İslam'a yakışan bir şey değil. Efendimüslamın sevdiği bir şey.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 Giymek sünnete muhaliftir. Temiz giyilmesi emrediliyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir Hazretleri anlatıyor o da yalan. Bir gün kainatın efendisi bizim evimize teşrif buyurdu. Baktı ki bizim evde biri var, eteğinde kirpas pas var. Ne bu? E mekanada yecidu ma Bu adam dedi elbisesini yıkayacak kadar bir su bulamadı mı? Karışıyor muymuş her şeye? He? Karışıyormuş değil mi? Öyle geldiği zaman oturacak sizde huzur üzere böyle Öyle Adamı ne yapar? Adamı, kalk bakayım Senin bu şu ne? Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Din bu! Öyle, din benim şeyime karışmasın Yiydiğime karışmasın Kuşandığıma karışmasın Kimle evleneceğime karışmasın. E Ne Neye karışsın? Toprağın altına karışsın Toprağın altı üstünden idare ediliyor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 Tekme uğramazsın zillet hiç. İşin rahat olur. Yani tuvalette otururken bile ne yapacaksın ellerini? Şakaklarına koyacaksın. Bunu böyle, e bu ne, ne alakası? Ya karıştırma sen. Burana koy dediler böyle yap. Konuşma tuvalette dediler konuşma. Laf yetiştirme dışarı tuvaletten ya. Millete talimat verme. Mekruh diyorsun sana. Allah istemediği bir şey yapmayacaksın da. Benim tuvalete girdim çıktım. Tuvalette de mi rahatlayamayacağım? Rahatla kardeşim.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 şöyle elbise giy tamam öyle. dar giyme, giyme hele ki avret yerlerinin dar giyilmesi kesinlikle kısırlığa kadar yol açıyor küçük çocuğa başlatırsın dar giyme çocuğu olmaz biz size ne bilecek daha neler biliyoruz da her şeyi konuşmak ayıp oluyor e şimdi olmaz ki bu, ama sen doktor deyince yapıyorsun peygamber deyince e şimdi efendim çok da ileri gitmeyelim bunun ilerilikle gerilikle alakası yok ki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 O gavurun kumaşını ne yapabilirsin? Giyebilirsin ama ne şekil İslami bir kıyafet giyersin yaparsın. Örfe uygun vesaire. Yani onun için gavur kumaşı giyilmez diye bir şey yok. Ama gavur gibi giyilmez. Fark burada çıkar. Bazı i̇mam Azam Efendimiz'in namazda cübbesi vardı Namaz kılarken giyindiği cübbesi. Kaç paraydı biliyor musunuz? Yani dört bin dirhem mi olacak?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 Bi 80 ne nakaten 80 deve karşılığında bir elbise satın aldı. Kendici felebisaha ve onu giydi. Bazıda öyle giyerdi. Bazı da hal müsait oldu. Ganimet var. Beytülmal kuvvetli diyelim. Güzel cübbesi giydiği de vardı. Ne buyurdu bundan sonra? İda'atakallahu malen fel yura aleke Allah sana mal verirse Fakirken borç alıp da giy değil. Ama Allah sana mal verirse eseri üzerinde görünsün. Anladın? Biz de onun için mesela bazı kere e işte Kaşmir yün, pahalı kumaş diyelim. Ondan cüppe yaptırabilir miyiz? Yaptırırız. Anladın? Bunda bir e, mahzur ve mekruhluk yoktur. Amma ve velakin tabii ki 40 çeşit, 50 tane, 100 tane de dolaplara sığmayacak kadar da lüzumu?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 Buralara gelen cemaat genel itibariyle kimlerdendir? Sadıklardandır. İnşallah biz de sadıklarla birlikte olun emrine imtitaalen burada bulunuyoruz. Allah Teala bizi sadıklardan ayırmasın. Amin. Yalancılardan eylemesin. Amin. Ve sadıkların meclislerine devam ede ede sonumuzu sıtlıklara ilhak eylese. Amin. Çünkü insan doğru düşünür, doğru inanır, doğru konuşur. Doğrularla birlikte oturur kalkar ise, feyit yalan yanlış da konuşmaz ise, inşallah sonda sıtık olur. Ya Rasulullah öyle buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bir sıtıkı, doğruluktan ayrılmayın. Fe inne sıtıkı yehdi ilel biri, doğruluk nereye götürür? İyi amellere götürür. Fe inel bir rayehdi ilel cenneti, iyi amellere devam etmek nereye götürür? Cennete götürür. Bu cennet ne zaman? İşte ölen ya cennete gidiyor Ya cehenneme gidiyor Ölüm ne zaman? Her an olabilir O zaman Bu veresiye bir şeyden bahsetmiyoruz yani Her an başımıza Gelebilecek bir şey Ve inne racule le Hatta yuktebu İndellahi sıddika Bir adam doğru, doğru konuşmaya devam eder Neticede Allah indinde ne yazılır? Sıddık yazılır yani Dost doğru adam inşallah Peygamberlerden sonra en yüksek makam Kimlere aittir? Sıttıklara aittir. Sıttık nasıl olunur? Sadıklarla birlikte olursan olur. Yalan konuşan, yanlış inanan, batıl itikatı olan insanlarla otursan, kalksan, onları dinlesen, konuşsan, sohbet etsen, hiç sıttık olma imkan ihtimalin var mı? Çünkü neden? Öküzün altında buzak beklediğinden, kıyamete kadar doğurmaz. Sen de havan alırsın. Çünkü yerinde aramıyorsun ki, Buzağı nerede bekleyeceğin? İneğin altında bekleyeceğin.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 E inel kedibe ehdi ila fujur ve inel fujur ehdi ila nar. Yalan adamı bütün kötülüklere sevk eder. Kötülükler, günahlar adamı ateşe iletir. Ve inner radul yekdibu hatta yekteb inde Allah kezzaba. Kazib yalancı demek kezzap çok yalancı. Müşeylevetül kezzap. Sahtekar peygamberim diyen sahtekar için. Adın lakabı kezzab idi onun için.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 ve o da bizi cennete sevk etsin ve Allah'ın dinde kaydımız sıddık geçsin inşallah buralara gelmelek o, o yolun inşallah efendim hidayetin güzergahıdır Allah Teala yoldan ayırmasın amin subhani rabbiyel aliyin alel vehhab elhamdülillah rabbil alemin salatu vesselamu ala seyyidil murselin muhammedin ve ala alihi ve sahibin ecma'in allahumme inna selükel cenne نعوذ بك من النار اللهم من شخطك عمل الله عليه وسلم نعوذ الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ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 Güven içerisinde oturuyoruz, namazlar cemaatle kılıyoruz, sohbet ediyoruz, dinimizi öğreniyoruz, öğretiyoruz. Fakat Müslüman kardeşlerimiz bizim gibi güvence içinde değiller. Filistin'de Gazze'de kardeşlerimiz her dakika başına bomba beklemekteler. Perişan haldeler. Irak'taki Müslümanlar öyle eli sünnet eve hayvan gibi boğazlanıyor, keçiliyor. Şialer bir taraftan, Amerikalılar bir taraftan, Irak'taki kardeşlerimiz öyle durumda. Afganistan'daki mücahitler bir sıkıntıda. Çeçenistan'dakiler Çeçenistan'dakilerde darlık sıkıntıda. Doğu Türkistan'dakiler öyle. Dünyanın nerelerinde? Ehli sünnet vel cevaat, mü'minini mü'minat. Kardeşlerimizden dara düşenlere yetiş ya Rabbi alemin. Amin. Habibin ümmetine yetiş ya Rabbi alemin. Amin. Özellikle Gazze'de, Filistin'de dara düşen Müslümanların imdadına kavuş ya Rabbi alemin. Amin. Sevgilinin hürmetine, onun ümmetlerine rahmetinle muamele eyle ya Rab. Lütfeyle acı merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bebelere ve Ruku secde edenlere ve yaşlı dedelere ve ya Rabbel alemin yaylımdaki hayvanlara, bütün mahlukata rahmet eyle, merhamet eyle. Amin. Onların hürmetine günahkarları da affeyle. Amin. Ve ya Rabbi Yahudinin gücünü, kuvvetini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Estaizu billâh kullemâ evgadûnâ rallilhar ve onlar ne zaman harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü. Bu senin adetindir. Sen söndürmesen bunlar bir Müslüman bırakmayıncaya kadar bu ateşi devam ettirecekler. Ama bugüne kadar hep sen söndürdün de biz yaşıyoruz. Bu Yahudi Hristiyanlar el küfrü milletü vahide. Kâfirlik tek millettir. Bunlar birbirinin dostudur. Bize yar olmazlar. Bunlar hep bir Müslümanların hepsini kırmak geçirmek isterler. Sen müsaade etmediğin için biz yaşıyoruz. Ama şimdi kardeşlerimize bunlar ateş yağdırıyorlar. Sen buyuruyorsun ne zaman ateş yakçalar işte. O zamanlardan biri de bu zaman. Sen lütfu kereminle bu ateşi söndür ya Rabbi. Hayır. Durdur ya Rabbi. Hayır. Sen ölenlere şehadet yaz ya Rabbi. Hayır. Kalanlara sen acil şifalar takdireyle. eyle. Hayır. Ve ya Rabbeli alemin ve ya nasirin. Çok sabırlar ver. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat afetlerle, hayırlı zürriyetler onlara ihsan eyleyip Yahudi'ye karşı çoğalmalarını nasip eyle. Sen bu soykırımları iptal eyle ya Rabben alemin. Ve ya hayran nasurin ve ya hayran fatihin. Sen kıyamete kadar onlara işkence yapacakları musallat edeceğini vaat ettin. Senin vaadin haktır. Ama senin katında gün uzundur. Senin katında bir gün bin sene kadardır. Biz aceleciyiz. Tabi biz dayanamıyoruz. Biz aciziz. Biz zayıfız. Onların kırk elli devletleri senin nezdinde hiçbir şey değildir. Senin katındaki günen nispetle hiçbir şey değildir. On gün, yirmi günlük bir savaş sana göre bir saat değil, bir dakika bile değildir. Dünya tamamı azdır. Ve lakin sen bize göre muamele eyle bize de. Ya Rabbi vaadini tahkik eyleyerek bunlara yeniden dur diyecek, musallat olacak, kendi dertlerine düşürecek, başlarını meşgul edecek, Müslümanlarla uğraşmaktan engelleyecek ve alıkoyacak güçleri musallat eyle ya Rabbi acil Ankari bir zaman en yakında hayırlı haberler aldır ya Rabbi Amin. yardımları ulaştır ya Rabbi Amin. sen fazlu kereminle ya Rabbena alemin ve ya ve ya bu mübarek cuma gecesi hürmetine Muharremül haram, haram ay, Muharrem ayı hürmetine sen fazlu kereminle bu aminler hürmetine onların canlarını mallarını namuslarını da yurtlarını da Yahudilere kafirlere haram eyle ya Rabbi Amin. dokunulmaz eyle ya Rabbi Müslüman mücahitlere kuvvet ver, güç ver ya Rabbi. Allah. Fırsat ver ya Rabbi kâfirleri püskürtmelerini nasip beyle. Kara savaşında onları mahcup beyle, rezil beyle ve cesaret edemeyip geri çekilmek nasip beyle ya Rabbi alemin. Amin ve sallallahu ala سيدنا مولانا محمدين. Wa ala alihi ve sahbihi sallamet teslimen. Kesiran elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma. Allahumme. Sallive ve sellem. Sallive Ala سيدنا Muhammedin Nebiyil Ummi. El Habibil Alil Kadri El Habibil El Azimil Ve Alâ Alihi Ve Sahbih Tevallarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulu için. Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Eveline Vel Akhirine Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yisafoon و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و علي واصحابه مشايخنا كرام روح روحي امام تركن افندم خاصه روح حاضرين